place where I can go I'm gonna miss the sea I'm gonna miss the snow I'm gonna miss the bees I miss the things that grow gonna miss the trees I'm gonna, gonna miss, miss the sound I miss the animals. of I'm gonna miss you all I need another place the world, this one's nearly gone, I'm gonna miss the bird I'm gonna miss the wind Been kissing me so long Whoa Herkese merhaba. Another World, Başka Bir Dünya. Anthony Anderson'dan dinledik. Çok etkileyici bir parça. Ee, Evren Savcı ile birlikteyiz bugün. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk Herşegül. Teşekkürler davetin için. Ee, seni yakalamak çok büyük bir e, şans oldu diyelim. Çok kısa sürediğine İstanbul'a gelmişken e, bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Evren şu anda San Francisco Devlet Üniversitesi'nde e, ders veriyor. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünde. Türkiye'de cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, queer tartışmaları üzerine e, araştırma yaptı. Ve bunun üzerine de bir kitap yayınlamak üzere. E, queer in Translation, Paradoxes of Westernization and Sexual Others in the Turkish Nation. Queer tercüme, batılılaşma paradoksları ve Türkiye'nin cinsel ötekileri diye çevirebiliriz galiba. Hı hı. E, bu kitabı diyorsun. Hem e, araştırmanı biraz konuşalım. Ee, i̇stiyorum hem Amerika'da bu konular üzerine ders verme e, deneyimini Hem de belki güncel konuları sonra konuşmak için biraz fırsatımız olur Biraz araştırmandan başlayalım mı? Nasıl konuya e, e, ilgi duyduğun ve tam olarak nasıl bir araştırma yaptın? Tabii e, şimdi aslında benim bu konuya varışım biraz vakit aldı açıkçası Yani Amerika'da toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları konusunda yöneliyordum Sosyoloji benim aslında Anadolu'nda Ana bilim dalım, doktorum, sosyoloji bölümünde bitirdim ama bir de böyle bir konsantrasyon yaptım. İşte tez aşamasına geldiğim zaman böyle bir hani benim ilgilendiğim daha kavramsal seviyedeki şeyleri nasıl tezleştirebilirim diye girdim. Aslında çok teorik başladım mesela işte milliyetçilik, işte laiklik, toplumsal cinsiyet, cinsellik falan bunun üzerinden böyle hiç olmayacak önce bir işte. Hem feminist harekete bakayım, hem LGBT harekete bakayım, hem milliyetçi harekete bakayım falan gibi böyle. İnsan tabii. o aşamada öyle oluyor değil mi? Her, her evet. şeyle ilgileniyor ve hepsini katmak istiyor evet. tezini. Ve de sanki yapılabilirmiş gibi falan. Allah'tan hocalarım saçmalama falan dediler. Böyle hemen bu olmaz bu üç ayrı projeler yani. Ben de bunun üzerine biraz şeyi fark ettim. Yani Türkiye'de cinsellik ve özellikle o tekileştirilmiş cinsellikleri çalışma konusunda hem bir taraftan heves var hem de bir taraftan. Böyle bir hafif ayak direme varmış içten içten. Bunu biraz fark ettim. Hatta çok yakın bir arkadaşımla, ilk kız arkadaşımla konuşuyoruz falan. Dedik işte niye sence falan. Ben dedim ki yani mesela diyelim ki işte Türkiye'ye gittim. ...yani teyzem telefon ediyor, ne konuşuyorsun... Ne, ...ne çalışıyorsun, tezin ne konuda diyor... ...burada kimse de sormadı yani... ...çok komik iki sene boyunca... Aynen. ...ben de işte geyleri, lezbiyanları... ...biseksüelleri, transseksüelleri çalışıyorum... ...Türkiye'de nasıl derim diye... ...böyle bir tereddüt ettiğimi fark edince... ...zaten hemen tamam yani hiç... ...kaçmadan direkt bu konuyu çalışıyorsun... ...zaten ihtiyaç var bence hala çok var... ...yani bir sürü çok güzel kitaplar çıktı... bir ...son birkaç senede... ...fakat hala bu konudaki çalışmalara çok ihtiyaç var diye... Türkiye'de çerçeve ve queer politika gibi biraz genel bir çerçeve olarak çizdim. LGBT örgütleriyle ilk daha aktivist örgütlerle biraz çalışmaya başladım. Sonra onlardan yola çıkarak böyle farklı hani aktivistlerle bir taraftan bağlantısı olan bir taraftan da kendi dünyaları olan böyle başka grupları da biraz keşfederek işte aktivizmle ilgilenmeyen ama daha çok barlara giden gruplar var işte. Ayılar var onların bir sürüsü çok politik bir kimlik tanımlamıyorlar falan filan ama bazıları gene politik bir takım hikayelere çekili veriliyorlar. Yani ben de bu iki sene boyunca e, queer politikayı çok genel tanımlayarak hani queerleri ve politikayı bir araya getiren dört hikaye bulup bunları takip etmeye karar verdim. Bakalım bunlar ne anlatıyor bize. Dört hikaye derken dört farklı var oluş gibi mi yoksa dört kişi mi? Aslında dört Case case'leri yani. İşte bunlardan bir tanesi Ahmet Yıldız cinayeti. Hı hı. Bir tanesi belki dinleyicilerimiz bilmiyorsa Ahmet Yıldız 20. Ben aslında tam şey başladım yaz çalışmaya başladığım yaz tez üzerinde 2008 yazında bir cinayete kurban gitti 26 yaşında genç çok eşcinsel bir çocuktu. Ben tanımıyordum. Bu zaten olay ben buraya geldikten bir buçuk iki ay içinde falan oldu. Bir hikaye o. Bir hikaye bu 2008'e Ve hala et, sürüyor bu arada davası. Sürüyor dava. Hatta cuma bir dava daha var. Sabah 10'da ama orada da işte artık şey yani babasını suçlu buldu. Hakimler ama bulunamıyor babası falan. O devam ediyor birazcık. İşte bir 2010'da Aliye Kavaf'ın Eşcinsellik hastalıktır demişti. açıklaması üzerine bir takım Müslüman hani açıkçası hani böyle mazlum derin falan da içinde olduğu daha böyle STK'lar gibi grupların böyle ayağa kalkıp ona destek verme ihtiyacı duyması yani böyle bir şey daha önce benim bilgim dahilinde hiç olmadı Türkiye tarihinde böyle bayağı çok 60 grup falan imzası var yani onun altında hı hı. hak veriyoruz falan diye o hikayenin birazcık geçmişine bakmak yani nasıl gelindi o noktaya. Evet, LGBT'li dair tartışmaların çok genişlediği bir şeydi ando değil mi? Bir, bir çok öyle farklı bir anın bir geldi. Evet ve bu aslında sanki sırf hani tabii hikaye Türkiye'ye özgü ama aslında bu eşcinselliğin böyle bir modernitenin Limit testi haline gelmesi Türkiye'ye özgü bir şey değil. Başka ülkelerde de yaşanıyor. Ve ben yani bu çok enteresan bulduğum bir şey. Yani niye eşcinsellik ve niye şimdi aslında? Hani bir sürü ülkenin bunun üzerinde LGBT haklarını ne kadar tanıyor tanımıyor. Bunun üzerinden medeniyet seviyesinin ölçüldüğü filan bir dünyada yaşıyoruz bu taraftan. Bence bu da çok enteresan bir fenomen. Biraz onlara da bunu Buna döneriz belki birazdan. Evet, çok, çok, çok önemli bir konu çünkü. Çok isterim. Üçüncü hikaye... Şimdi kitap için biraz daha farklı anlatacağım Yani konu çok değişmeyecek ama Trans seks işçileri üzerine Üçüncü hikaye Ve onların kamusal alandan dışlanmasıyla Farklı seviyelerde dışlanmasıyla Yani Türkiye'de Şeyin nasıl kurulduğu işte vatandaşlık kavramının nasıl kurulduğu Yani kimin ne hakkı var Kamusal alandan kimler otomatik olarak Dışarıda bırakılıyor. Bunlara bakıyorum. İşte şimdi biraz daha neoliberalizm üzerine yazmak istiyorum açıkçası kitaptaki o şey orada da biraz daha nefret suçları Hı -hı. meselesine ve de nefret suçları ile ilgili bir kanun istemine bakacağım. Bunun bir takım eleştirileri var çünkü bir takım radikal queer gruplar tarafından Amerika'da yani hani her istediğimiz daha çok suç ve daha çok ceza getirecek kanun aslında neoliberal sistemi besliyor diyorlar. Bir taraftan da yani trans, Türkiye'deki trans işçileri, mesela hani polise en son güvenecek sırtını dayayacak grup yani hmm. aman bir kanun geçirelim de polis bizi korur diye bakacak insanlar değiller gene de bu dava yani böyle bir kanunun önemine inanıyorlar. Buna biraz bakmak işte bir hikayede queer politika üreten yani LGBT aktivistleriyle aktivist olmayan queerler arasındaki benim sınıf çatışması olarak gördüğüm. Hmm. Ama dil ve politika üzerinden anlanan yani politiklik ve apolitiklik olarak değerlendirilen aktörler tarafından bir çalışma. Ve bunun Türkiye'deki işte sınıf yapısına ve batıllaşma geçmişine dair neler söylediği. Böyle biraz dağınık onları toparlayacağım inşallah hepsinin kitapta. Çok çok ilginç her biri. E, belki her birini teker teker açmaya çalışabiliriz. Bu sonuncusundan e, başlayalım mı? E, çok ilginç geldi sınıf üzerinden o ayrımı e, çizmiş olman. Başlayalım tabii. Şimdi e, benim aslında hani bu queer tercümeyi de açmış oluruz kitabın ismini. Tercüme tercümeyle kastettiğim aslında genellikle Batı'da üretilen bir takım şey olmayan, hani normatif olmayan, normun dışında bırakılan cinsellik ya da toplumsal cinsiyet e, terimlerinin başka yerlere ve tabii benim tezimde Türkiye'ye gelişi. Yani Atıyorum bundan bir yirmi sene önce işte cinsel kimlik pardon cinsiyet kimliği cinsel yönelim nefret suçları LGBT hakları yani bu gibi terimlerle yoktu konuşulmuyordu. Yani Tabii. bunlar yeni şeyler ve ben dilin gerçekten dünyayı nasıl algıladığımızı ve hani meseleler hakkında nasıl düşündüğümüzü çok etkilediğini düşünüyorum. Yani bir takım dillere hani hem hakim olmak hakim olmamak öyle bir dilin var olması ve olmaması hakikaten bizim... Dünyaya dair oryantasyonumuzu çok etkiliyor. İşte benim hani çerçevede zaten tezdeki bu, bu kelimelerin, sözcüklerin, deyimlerin, değişlerin Türkiye'deki politik alana girmesi. Hı -hı. Yani sırf LGBT bireylerden de bahsetmiyoruz. Yani işte Aliye Kabaf çıkıyor, bir takım açıklamalar yapıyor, Müslüman gruplar çıkıyor falan. Hani bunlar olmuyordu eskiden. Ne gibi diyaloglar Açılıyor ve ne gibi diyaloglar kapanıyor Hı -hı. bu dillerde. Bu arada gibi. son yani dil bir sürekli dönüşen bir şey. Tabii Özellikle ki. bu Kesinlikle. alanda çok hızlı bir dönüşüm söz konusu. Ee, hem yerel hem uluslararası etkileşimler sonucunda. Hani Gezi birlikte LGBT kavramı ve LGBT bireyler hatta LGBT'li gibi bir şey e, e, ilginç bir kullanım da e, <gülüyor> çıkmaya başladı. Ee, hani çok gündelik dile girdi. Artık yani lgbt dendiği zaman hani daha önce uzun uzun hani açma ihtiyacı duyuyorduk. Hı hı. Çünkü çok yaygın değildi evet, aslında evet. kullanımı. Ama geziyle birlikte öyle yaygınlaştık ki artık böyle bir kalıp oluştu. LGBT'liler e, gibi bir şeye bile dönüşebiliyor işte LGBT bireyler hı. falan filan. Ama aynı anda aynı bu yıl, yani bu yıl içerisinde LGBT hareketi de LGBT'ye bir iyi ekledi. Hı hı. İnterseks hı hı. hareketi hı hı. son bir yıl içerisinde kendisini ortaya çıkardı ve hani hareket onun üzerinden de düşünmeye başladı. Dolayısıyla hani hareket LGBTİ hareketi olarak kendisini yeniden konumlandırırken Hı -hı. pek çok kişi Hı -hı. örgüt bir yandan da LGBT kavramı neredeyse gündelik din içerisine girmiş vaziyette. Evet. Hatta ben 2008'de araştırmaya başladığım zaman LGBTT idi. Evet. Kullanılan kısaltma trans, yani travesti ve transeksüel ayrı söyleniyordu. Ayrı yazılıyordu. Sonra bu benim bildiğim kadarıyla travesti ve transseksüel arasında hiyerarşik bir ayrım olmasın diye trans adı altında birleştirildi Evet ameliyat hepsi. olmuş veya olmamış olması bir kişinin hiç önemli değil. Kendisini nasıl hissettiği ve nasıl tanımladığı önemlidir deyip hani o travesti, transseksüeli e, yani o ayrımı ortadan kaldırıp sadece trans veya transseksüel e kullanılıyor galiba. Evet, evet. Bir taraftan ya ben buna aslında çok hani olumlu bakıyorum ama bir taraftan da işte böyle şeyler bana şunu da düşündürüyor 2 2 şey söyleyeyim sonra da o senin sorduğun bölüme döneceğiz pardon biraz parantez oldu bu ama ya çok güzel Şimdi benim Türkiye'de yaşayan ve bu LGBT kısaltmasından ve sadece kısaltılarak kullanmasından rahatsız olan arkadaşlarım da var. Çünkü bir, bir şeyler siliniyor gibi hissediyorlar. Yani bunu açık açık söylemek sohbet ederken atıyorum köşedeki bakkalla. Yani LGBT deyip şöyle geçiştiriyor muyuz? Yoksa hı hı. hani bunu açık açık lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, travesti dersek bunun etkisi ne oluyor? LGBT dersek etkisi ne oluyor? Acaba LGBT... ...daha mı az tehdit ediyor... ...hani hmm. ortalama vatandaşı böyle... ...yani İETT falan der gibi... <gülüyor> de hani ...bu kısaltmaların aslında... ...biraz içi boşalıyor olabilir... Hmm. ...bir bu, bir de trans konusunda da ...ben hani... ...travesti ve transseksüelenin transa... ...çevrilmesi konusunda... ...bireysel bir araştırma yapmadım... ...yani sormadım bunu... ...ne düşünüyorsunuz... ...mutlu musunuz bundan, destekliyor musunuz falan diye... ...trans kadın ya da erkeklerle... ...bunu konuşmadım... Fakat e, Amerika'da da benzer bir şey oldu, e, bir de, değişim Düncü. oldu. Hı -hı. Orada trans değil transgender Hı -hı. kelimesi kullanılıyor ve bununla ilgili çok enteresan bir kitap var işte bir antropolog yazdığı David Valentine diye, Imagining Transgender diye. E, orada onun takip ettiği şeylerden bir tanesi de yani aslında bazı daha komplike arzuların ve varoluş biçimlerinin bu transgender şemsiyesi altında biraz yok oldu. Yani çünkü bir de şey var ya işte trans toplumsal cinsiyetle ilgilidir ama lezbiyen ve gay cinsellikle ilgilidir. Ayrımı da var. Biraz bunu da takip ediyor. Hani bu aslında toplumsal cinsiyet çalışmalarının ürettiği bir ayrım. Hani karıştırmayın işte eşcinsel başkadır, trans başkadır diye diye diye. Aslında bunların birleşebildiği insanlar da var. Yani arzusunu ve kimliğini birbirinden çok ayıramayan ya da yani travesti e, görünen, giyinen... ...böyle kendisini sunan... ...bir taraftan ben işinselim diyebilen Hı -hı. falan... ...mesela 90'ların başında böyle bir sürü karakter varken... Tabii. ...bunlara yok yanlış diyorsunuz işte o değil yani... ...sen karıştırıyorsun ama hani cehaletine veren falan... ...böyle bir üstten bakan bir tavır da olabiliyor... ...o yüzden böyle ben hani merakla biraz yaklaşıyorum tabii bunlara... ...yani yargılayarak değil ama... ...bir taraftan da herhalde bir etkisi oluyor... ...yani bu, bu kelimeleri silip... Yerini daha özet, daha kısa, daha kapsayıcı bir takım şeylerin olmasının. Ama bakalım göreceğiz beraber. Peki bir de queer var burada. Var. Biraz daha karmaşıklaştırıyor. Onu e, tercüme etmek daha da zor. Daha ee... da zor. Yani ben aslında tercüme etmeden bir taraftan bırakılmasını böyle kelimelerin taraftarliğime yani ben Türkiye hakkını yazarken de bir sürü şeyi tercüme etmiyorum İngilizce'ye yani İngilizcesi yoksa zorlayarak tercüme etmiyorum anlamını açıklıyorum anlamını geçiyorsun. açıklıyorum kesinlikle yani ve Türkçe'den İngilizce tercüme edilemeyen bir takım Tabii. kelimeler var ve bence bu çok önemli bir zenginlik yani o öyle kalsın açıklanamayan çünkü ona yani bir taraftan açıklayınca genellikle anlıyor insanlar fakat büyük ihtimalle Zaten bir kültürde var olan ve öbüründe o kadar var olmayan şeylere referans verdiği için bu kelime birinde var ve diğerinde yok. Queer aslında biraz ben mülakatlarımda böyle birkaç kişiye bir noktada sordum. Belki bu konuda yazarım diye düşünüyordum. Sonra belki başka bir zaman başka bir projeye şimdi bunda olmayacak herhalde ama Queer'i mesela bana Ankara'daki transseks biraz şey gibi anlattı. Yani biz başta bunu çok benimsemiştik. Başka aktivistler bize yani queer mi o ne böyle çok özenti bir şey Muhammed yaptılar. Halbuki yani aslında bizi daha iyi anlatan, daha iyi temsil eden bir kelime falan demişlerdi. Yani böyle sanki benim de izlenimim ama tabii o kadar insanda konuştum ki bunu genelleyemeyiz. Benim izlenimin başta biraz daha translar tarafından Türkiye'de benimsenmiş ve sonra daha genele yayılmış bir kelime oldu tam da var olan kategoriler onları çok anlatmadığı için e, belki Aynen. de daha kolay benim sende transfer tarafından Büyük şimdi yaygınlaştı ama orada da biraz önce bahsettiğin e, ...çelişkileri yaşıyor galiba insanlar. Yani queer dediğimiz zaman zaten adı konmayan işte eşcinsel, gay, lezbiyen, biseksüel, e, trans hani bunları atlamanın bir şeysi mi oluyor? E, tabii tabi. E, yolu mu oluyor ve politik olarak hani görünürlüğü ve tanınırlığı zorlaştıran bir şey mi oluyor? Hah yani e, queer, queer demek. Şimdi anlıyor, Hepimiz queer yani. dediğimizde. Mesela bir de... Um... Yani ben bir taraftan bölüşlerin polisliğini yapma taraftarı değilim. Yani queer'i benimseyen, kullanmak isteyen herkes istediği gibi kullanabilir. İsterse tenceresine queer diyebilir. Yani ben buna asla <gülüyor> kalkıp da hayır yanlış kullanıyorsun diyecek biri değilim. Yani dünyaya öyle bakmıyorum. Ama bir taraftan da yani bu özet geçmesinin yanı sıra şöyle bir eleştiri de var. Bu bir tek Türkiye'de değil yani. Ben hani hep Amerika örneği veriyorum. Orada yaşayıp ders verdiğim için orada da var bu yani queer'in... Kimlikleşmeye yaklaşması mesela yani çünkü queer zaten kimlikleri bozmak için ortaya çıkmış biraz daha e, düzene karşı duruşla ve düzeni bozan ezberi bozan bir duruşla ilgili biterimken hani her geye queer denmez her lezbine queer denmez yani çok da düzene entegre olmuş yaşayan işte bir takım işte ...ne bileyim ben... Ya sürü... da queer kişilere mi diyeceğiz zaten... ...yoksa pratiklere mi diyeceğiz... ...yani orada bile bir tartışma kesinlikle, var değil mi? var. Yani LGBT, IQ... ...hani bu öyle bir harf olarak eklenmesi... ...queer'in de hani çok sorun aslında. Evet, bir taraftan da ben mesela... ...ya ona kesinlikle katılıyorum... ...ki teoride mesela... ...dediğim gibi queer'in bireylere... ...bireyler için kullanılması... ...bana... Yani o eleştirilere katılıyorum bir taraftan. Bir taraftan da bana sordukları zaman ben kendim için queer diyorum. Çünkü lezbiyen ya da biseksüel benim cinselliğimi kapsamıyor. Yani hı hı. daha komplike ya da bilmiyorum bir trans erkekle yaşanan cinsellikle bir erkek doğuştan erkek adlı edilmiş bir erkekle yaşanan cinsellik bence bir değil. Hı hı. Ama bu biseksüele de girmez falan. Yani bu O yüzden hani bu işin... Daha komplike olduğu ya da belki heteronormativite dediğimiz alanın dışında kalan bu böyle sınırları da çok keskin olmayan ve belki de olmasına hiç de gerek olmayan bir cinsellik alanını da aslında anlatıyor açıklıyor gibi geliyor. O yüzden ben de o konuda yani. Bazen öyle, bazen öyle falan evet. diyebiliyorum. E, bu tabii çok bağlamsal da bir şey. Yani, kime ne anlatmaya çalıştığına da çok ilişkili. Değil mi? Hani insanın kullandığı, Kesinlikle. değil kullandığı e, kavramlar. Kesinlikle. Böyle Kesinlikle. Hani, konuşmuyoruz. Kesinlikle ve bu konuda mesela... ...şeye ben çok hatırlıyorum. Bu, eskiden de söylediği bir şeydir ama... Judith Butler'ın bir e, sözü var. Daha en eski kitaplarından. Belki de Gender Trouble'da bu cinsiyet belası olarak çevrilen kitapta olabilir. E, diyor ki yani ben kendimi lezbiyen olarak adetmesem de... Bazı politik alanlarda lezbiyen kelimesini kullanıyorum. Yani hı hı. sırf hani istenmeyen hı hı. böyle bir kimlik daha hani eğer itildiği bir noktaysa ben kelime lezbiyen demekten çekinmem. Beni her ne kadar öyle mükemmel tanımlamasa da diyor. Hı hı. Hı hı. Ben de biraz bunu yapıyorum. Yani lezbiyen kelimesi ortamı biraz daha bozacaksa onu stratejik olarak bazen kullanıyorum. Anlıyorsun. Beni yüzde yüz çok iyi anlatmasa da. Hı hı. Hı hı. Peki şeye dönecek olursak yani... Hem hareketin içinde olan hı. kişilere baktım hem de onun dışında yani hı hı. hareketle bağlantılanmayan kişilere baktım diyorsun. Hani onların kendi tanımları da çok farklı herhalde veya olmaya da biliyor. E, tabii evet yani bir kere kendisine bu LGBT harflerinden birini kullanmayanlar var. Yani ayılar ayı diyor hakikaten. Hı hı. Gey, gay de, de arada belki diyenleri vardır ama onlar için bu farklı geyden farklı bir kimlik ve bunun farkı da önemli bir fark. Yani zaten ilk mesela işte Anadolu ayıları, İstanbul ayıları bu gruplar kurulurken Türkiye ayıları var galiba sonra Anadolu ayıları kuruluyor. Ee, bu yani bir bunun bilincine varma noktası aslında kendini gay kalıbına oturtamama, yani o stereotipik gay kalıbına oturtamama fakat erkekleri arzulama ve sonunda böyle başka bir Varoluş olduğunu ve kimlik olduğunu yani kimlik de olabilir de olmayabilir de ama bir böyle bir varoluş olduğunu fark etme. Aynı şey mesela ben sadece kadınlara açık şeyde tezde kadınca adını verdiğim bir kulüpte çalıştım. İşte hani herkes giden herkes eşcinsel olmak zorunda değil ama çoğunluk eşcinsel kadınlar diyebiliriz. Orada mesela eşcinsel kelimesi kullanılıyordu. Ve yani hani lezbiyen kullanılmıyordu. Eşcinsel misin? Diyordu herkes mesela. Hı hı. Hani sorduğu zaman ya da ben eşcinselim diyordu. Yani lezbiyen kelimesi biseksüel mesela kullanılıyordu bazı kadınlar için. Hı hı. Ama e, sonra baç ve feminen diye biraz daha erkeksi ve kadınsı e, ona buçta diyorlar. Ama ben yaparken araştırmayı baç daha çok kullanılan bir kelimeydi. O yüzden öyle bıraktım hı hı. mesela tezlede kitapta da. Yani kadınsı ve erkeksi kadınlardan hoşlanan insanları diyeyim mesela lesbian yerine farklı algılamak ve bu lesbian kategorisinden farklı algılamak da mesela yani bu tip terimler de vardı yani o yüzden hani LGBT işte o tarifler gidiyor mesela artık yani başka şeyler de ekliyorlar evet. Amerika'da yani Q var dediğin gibi galiba Türkiye'de ıı, şimdi interseks mesela intersex orada oldu da onu zaten evet, Amerika'da da öyle ona ekliyorlar. Yani işte böyle hani. Bir mesela interseks hareketi de aslında bütün bu kategorileri çok um, temelinden sarsıyor. Sarsıyor, sarsa biliyorum. Mesela benim master öğrencimden bir tanesi interseks, Amerika'daki interseks hareketi üzerine yazıyor master tezini. Aslında bayağı sisteme daha entegre bir hale gelmiş hareket. Yani ben bunun farkında değildim. Ama başta Nasıl? çok bozarken. Yani şimdi mesela ilk bu hareketi başlatan başlattığı varsayılan. Uh, Cheryl Chase diye bir uh, intersex aktivisti var O yani bu, hani bu sisteme bir karşı duruştan çok daha şey gelmiş durumda Yani bunu medikal tıbbi bir kategori olarak ve bir bozukluk olarak tanımlatıp Hı -hı. Bunun üzerinden istedikleri yani istediklerini elde etme Gene bunun üzerinden diyor ki bekleyelim hemen hormon hemen ameliyat bu tip şeyler yapılmasın Hı -hı. Bireylerin rızası alınsın rızası alınabilecek bir yaşa gelsinler filan yani bu 18 olmasa da yani doğar olmaz Böyle bir şans yok. Ama Çünkü çoğu yerde özellikle Amerika'da galiba sistematik olarak doğduktan sonra... ...eğer bir birey interseksse müdahale edip hani ailenin seçimine göre bir cinsse... Ke e kesinlikle. Kesinlikle. Bu da belki bunu da açıklasak iyi olur mu acaba evet. dinleyiciler için? İşte Interseks ıı, muğlak jenitallere denen bir şey. Yani... Çok kolay bir şekilde vajina ya da penis kategorisine sokulamayan Ve fakat bu vakaların çoğu aslında gözle görülebilir farklar bile değilmiş Yani bunu hakkında yazanlar da diyor ki yani Çıplak gözde aslında görülemez Ama doktorlar onların bir böyle şeyleri var Küçücük de milimetrik şeylerden bahsediyoruz Yani klitorisin gereği, yani normal kabul edilen Tıbbın normal kabul ettiğinden ve doğalın direkt ayrıldığı bir şey bu Çünkü herkes nasıl doğuyor söyle doğuyor Gayet doğal bir şey aslında bu evet. yani Ve fakat bunun normal olmadığı Düşünüp işte klitoristleri küçültme ya da işte yani büyük bir klitorist gibi gözüküyorsa küçültülüyor ya da penisleri takviye falan böyle bir ameliyatla hemen var olan iki ve zıt toplumsal cinsiyet kategorisine bu çocukların hani oturtulması. Tabi bunun çok uzun tedavileri var yani öyle bir saniyede bir ameliyatla biten bir şey değil. Tabi hormon. Bazılarına vajinal açıklık yapılıyor onun açık tutulması uzun süre hormonlar falan hani de bu çocuk adına bir karar veriliyor. Yani sen erkek olacaksın ya da sen kız olacaksın diye. Bunun daha hiç aslında yolunda gitmediği. işte bu çocukların sonra bir yaştan sonra intihar ettiği falan vakalar da var yani tarihte. Şimdi bu konuda biraz gerilediler ve bildiğim biraz daha dikkatliler ama ama hala bir soru işareti bu. Hı hı. Bu aslında interseks e, m, hareketi üzerinden bütün cinsiyet tanımlamaları da değişti son yılda. Ben Enfosto Sterling üzerinden hı hı. Hani, e, çok ilginç buldum o dönüşümü. İlk önce 5 cins diye bir makale yazmıştı. Hı hı. Yani hı hı. aslında biyolojik olarak 5 cins olarak doğuyoruz. İşte hı hı. Dişi, erkek ve de üç tane interseks hermefrodit kategorisi. Hı hı. Ee, ondan sonra bundan e, birkaç yıl sonra ben aslında yanlış anlamışım ve intersex hareketinden de çok şey öğrendim Hı -hı. Bu arada çıkan şeylerden e, tanımlayamayacağımız kadar çok sayıda aslında cinsiyet var yani bunu tanımlamaya kalkmak ve belli bir takım hani sayılar vermek vermeye çalışmak kendisi çok sorunlu her birimiz çünkü çok farklı bir kombinasyon olarak doğuyoruz onun içerisinde kimyasal özelliklerimiz var hormonal özelliklerimiz var fiziksel var falan genetik şeyler var yani her birimiz birbirimizden farklı ve bir biz o çeşitliliği Sonsuz olan çeşitliliği ikiye indirmeye çalışıyoruz. Zaten evet. hani dişi erkekliğin interseks kategorisini bile hı hı. var etmiyoruz. Dolayısıyla hani interseks üzerinden bir de öyle bir şey var. Hani açılım oldu değil mi? Hani evet. Sonsuzdur evet. cinsiyet. Evet aslında. Yani çünkü bunu iki kategoriye zorla sokmakla beş kategoriye zorla sokmak arasında çok da büyük bir fark yok. yok. Yani gene de bir kategori var. Gene de sen hani buna... Gireceksin ve mükemmel bir şekilde her şeyin uyarak gireceksin. Benim gözümde de o yüzden işte gene LGBT mesesine dönüyoruz. Yani Tabii. aslında bunlar da yeni kategoriler. Yani tamam herkes heteroseksüel değildir diyoruz ama o zaman ya gay'dir ya lezbendir ya biseksüeldir ya heteroseksüeldir mi? Orada diyoruz. da bir Mesela. cinsiyet varsayıyoruz. Ha, falan filan aynen. Peki bir müzik arası verelim istersen. Tabii. Çok güzel gidiyor sohbet ama bir sürü şey var anlattıklarından hani açmak isteyeceğimiz. Bir Arthur Russell'a şimdi kulak vereceğiz. Close My Eyes. Didem seçti bu arada müziklerimizi. Onunla birlikte yapıyoruz programı. Evren Savcı ile sohbetimizi Arthur Russell'dan sonra devam edeceğiz. I'll close my eyes to hear the corn come out. Don't you hear the stars? They sun as we say mm -hmm. Oh mm -hmm. Tekrar merhaba. hikayen kadın halinde bugün evren savcıyla sohbet ediyoruz. Çok da güzel gidiyordu sohbet ama zamanımız çok azalmış. Queer tercüme. Batılaşma paradoksları ve Türkiye'nin cinsel ötekileri başlıklı yazmakta olduğu kitabı konuşuyoruz. Birkaç yıllık bir araştırmaya dayalı bu kitap. Biraz önce hareketin içerisinde olanlarla olmayanların arasındaki farkı hani politik olmakla olmamak olarak çiziliyor ama aslında sınıfsal bir farka tekabül ediyor. Ben bunu gösteriyorum, göstermeye çalışıyorum diyordun. Onu biraz açabilir miyiz? Ondan sonra da hareket nasıl dönüştü, dönüşüyor? Sen nasıl, ne gözlemliyorsun belki onu konuşabiliriz. Tabii benim aslında bununla ilgili böyle bir makalem de çıktı. Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice'nin Cinsellik Muamması. Evet, Mitis'ten çıktı. Çok önemli bir kitap bu arada. Evet, çok çok güzel bir toplam ve çok çalıştı Cüneyt ve Serkan bunun üzerine. Yani onlara buradan da tekrar teşekkürler. Hepimizin adına orada bir sürü kişinin yazıları var. Müthiş bir katkı oldu gerçekten. Evet, şimdi hatta galiba benim, ben de o yazıyı şimdi bir sürü farklı bölümü var. Ne vereyim bu? Yani ilk defa bir şeyin basılacak. Hem Türkçe'de çıksın, Türkçe çıksın istedim ilk yazım. Hem de bu konuyla ilgili ilk yazım. Hani en çok neyin faydası olur? Buradaki hareketi diye. Ben hala doğru seçim yaptığımı düşünüyorum ama tabii biraz küsenler olmuş. Çünkü eleştiriyorum sonuçta ister istemez ama benim de hani katkı bir Dünyaya katkım eleştiri üzerinden. Biliyorsun sen de akademi biraz böyle bir şey bu. Beğenmemek değil. Sadece nasıl ne, yani neler oluyor bitiyor ve bunlara nasıl biraz daha bilmiyorum duyarlı davranabiliriz falan filan meselesi. Şimdi ben şöyle bir şey gözlemledim. Bu kulüp bahsettiğim kadınlara dair, kadınca dediğim kulüple ilgili böyle hani baya negatif olumsuz hani yargıları vardı aktivistlerin. Bunlardan bir tanesi yani çok kavgalar falan oluyor. Erkeklik pratikleri yeniden üretiliyor filan bu kadınlar tarafından deniyordu. Bir de e, apolitik deniyordu. Yani bizim çalışmalarımıza gelmiyorlar, katılmıyorlar falan filan. Ben de hani politika yazıyorum. Bir sürede yani gerçekten çok artık şey olmuş biraz. Bizim karnal sosyoloji dediğimiz yani tamamen vücutsal. ben bu hakikaten ...aynen böyle düşünüp... ...böyle hissedip adımma atmadım yani bu kulübe... ...bayağı uzun bir süre. Hmm. Sonra... ...yani ben sen ne için bir araştırmacısın falan... ...tam da bu, bu yüzden gitmen lazım diye... ...işte apolitiklik nasıl bir şeymiş... ...bir göreyim gözümle ben de gidip diye... ...işte orada biraz çalıştım bir süre... ...servis elemanı olarak. Ondan sonra mülakatlar yaptım oradaki hem... ...çalışanlarla hem yönetimle... ...hem müşterilerle. Ve de... ...şu yani benim çıkardığım... ...sonuç şu. Aslında... Erkeksi davranan kadın ya da erkeklik normları dahilinde yaşamayı seçen trans erkekler arasında e, ne ciddi bir böyle görüntü farkı var. Yani aslında meselenin erkeklik olmadığına karar bir kere. Çünkü Hı. trans erkeklere çok açık, kapısı çok açık bir yer. Lambda İstanbul. Yani ben başladığım zaman en azından böyleydi. O, o zamandan bu zamana da. ...daha bile çok açık bildiğin evet. kadarıyla. Tabii farklı Wall diye başka bir trans erkek grup var şimdi. Direklamda İstanbul altında örgütlenmiyorlar ama... ...hani e, orada trans erkeklere karşı hiçbir tavır yok. Yani siz erkekliğin kültürel pratiklerini yeniden üretiyorsunuz falan filan denmiyor. Gerçi benim böyle şeyleri duyan tanıdıklarım olmuş trans erkek ama... ...onların e, bu arada sınıf derken biraz daha kültürel kapital... ...yani kültürel sermaye üzerinden bir sınıf şeyi çiziyorum. Yoksa yani... Varlık seviyesi olarak yani LGBT aktivistleri de böyle çok varlıklı zengin ailelerin çocukları falan değiller illaki. Yani daha varlıklı olanları var. Çok daha zor koşullarda yaşayanları var. Ailesine bakanlar vardı yani o dönemde çalışıp. Ama bir eğitim seviyesinden bahsediyorum. Bu eğitim seviyesi de gene dil meselesine geri bağlanıyor. Yani biraz bu LGBT politika yapmak, aktivizm yapmak, hakları savunmak sanki belirli bir dil ve toplumsal cinsiyet ve cinsellik teorilerine ve modern düşünce yapılarını bilen, benimsemiş, özümsemiş bir argümantasyon şekli gerektiriyor. Bunu da yapamadığınız zaman, yani böyle dile getiremediğiniz zaman ister istemez apolitik oluyorsunuz ama aslında bu yani bu soruları önemini Aynı şekilde görmemek ve cevabı da Verememek yani mesela şöyle bir örnek kullanıyorum O makalede İşte benim trans erkek tanıdığım Mülakat yaptığım birisi Aynı soruyla daha başlarda Karşılaştığı zaman işte böyle lezbiyen Aktistleri o zaman sizde kadının Kültürel pratiklerini yeniden üretiyorsunuz Hı -hı. Yani ne farkımız var diyebiliyor Ama bu yani Toplumsal cinsiyetin sosyal kurumu Yapılanması tekrar üretilmesi Yani bu tip şeylerin Artık düşünce yapınızda otomatikleşmesini gerektiren, bunları okumuş bilmiş olmanız gerektiren bir şey. Bir taraftan da hani bu tip bir dile ve bu tip bir bilgiye hakim olmayan ki bu kulüpteki müşterilerin çoğu daha yani işçi sınıfı diyebileceğimiz yani işte kuaförde çalışan, işte tezgahtarlık yapan falan bu tip işler yapan kişiler de bu konuları merak etmiyorlar, okumuyorlar, Hı -hı. bilmiyorlar. Bunu da gerekli bulmuyorlar. Onlara kalkıp da siz kültürel pardon ne dedik toplumsal erkekliğin kültürel pratiklerini yeniden öğretiyorsunuz dediğin zaman ne diyorsun ya sen filan derler yani <gülüyor> bunun <gülüyor> bu, burada bir dil ve bilgi birikimi çatışması var <gülüyor> <gülüyor> ama bence bu politiklik ve apolitiklik çatışması değil, değil. yani bu politika <gülüyor> zaten otomatik olarak tanımlanmış oluyor belirli bir dile hakimiyet bir takım argümanları yapabilmek yapamamak üzerinden başka bir takım hani ın, bu bilgi arşivinden ki bunların çoğu aslında yani Avrupa ve Amerika çıkışlı teoriler bir sürüsü. Hı hı. Ee, hani ben şöyle konuşmalar da geçirdim kişisel olarak. Hani bir, bir takım ezberler oluşuyor, o bilgiler üzerinden oluşuyor. Ve bunların aslında illaki böyle bir absolut bir yani gerçeklik olmadığını tartışmak zorlaşıyor. Çünkü... O sırada politika, politik söylem onu getiriyor, gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi de mesela cinsel yönelim. Hı hı. Yani cinselliğe tercih dediğiniz anda kıyamet kopuyor ve bu tartışılamıyor birazcık. Şu anda biraz öyle bir durum var. Yani Belki vardır eminim, genelleme yapıyorum ben tabii ama beni çok düzelten oldu. Yani ben atıyorum şöyle bir şey diyordum işte Türkiye'de, çünkü ben 23 yaşına kadar Türkiye'de yaşadım, üniversite falan burada başladım etpsiisi o zamanlar heteroseksüeldim diyorum hı hı. bana bir diyor ki yanlış söylüyorsun bir seksüel misin demek ki yani o zamanlar heteroseksüeldim nasıl olabilir Mesela bu cinselliğin yaşla değişmeyen hı hı. Aslında insanın Özünde doğumdan olan itibaren doğum olan falan bir böyle ama bu bir teorik çerçeve ve bu illaki doğru değil bir sürü insanın te te tecrübesine de şey yapmıyor yani tekabül etmiyor illaki O yüzden hani Bence bu çok önemli bir mesele. Yani bir bu dile hakim olmak olamamak var. Ben şimdi o dile hakim olan birisi olarak hı hı. o dilde cevaplar verebiliyorum. Yani o noktada apolitik konumuna konmuyorum. Yani önce bir yanıldı denebiliyor ama sonra ben buna çok detaylı bir cevap ve açıklama getirebildiğim zaman... ...hani gene politik alanda yerimi koruyabiliyorum ama... Yani bunların bilinmesi gerekmesi, önemsenmesi gerekmesi falan bütün bunların birer koşul haline gelmesi hı hı. ister istemez sınıf farklılıklarını hı hı. müthiş ortaya çıkartıyor. Ama tersten de bir sınıf farklı olabiliyor değil mi? Hani bir kere daha üst sınıf insanların diyelim gittiği barlar ve kulüpler de var. Hı hı. Ve onlar da başka sebeplerle, yine sınıfsal sebeplerle hareketten uzak durabiliyorlar. Yani ben sokakta şey yapmam, aktivizm Kesinlikle. yapmam. Kesinlikle. Ee, çıkıp böyle kendime ortalıklarda yani hani böyle hani sokağa çıkmak istemeyen ve sokak siyasetine e, girmek istemeyen kendisini daha üst sınıf e, algılayan e, profesyonel hayattan insanlar da var değil mi başka kulüplerde bir araya gelen mesela. Kesinlikle kesinlikle var yani ben o yüzden zaten sınıfa e, sınıf meselesini tamamen kültürel kapital üzerinden kurdum yani hani kimin ne Hı -hı. kadar cebinde ne kadar parası var ne gibi koşulları var fırsat yani hayatta değil de daha çok. Kim bu dile hakim? Hı hı. Kimin bu böyle bir eğitimi var ve kimin bunu önem, yani önemsenilecek bir şey olarak kuran bir eğitimi var, değil mi? Yani yani üniversite falan okumuş ve bunları önemsemeyen insanlar da olabilir. Yani bu zaten kulüpte de bir karışık bir grup vardı. Yani herkes Tabii. de tezgahtar değildi. Yani çok hı hı. varlıklı. Hı hı. Ben sonradan mesela mülakat için buluşmaya gittiğim yerlerde. Aslında ne kadar varlıklı olduğunu fark ettiğim hı hı. falan gidenleri de vardı. O yüzden bu şey değil yani aslında ne kadar bankada paranız olduğundan falan bağımsız. E, bir takım e, böyle teorik bilgilere bu konuyla ilgili ne kadar hakim olduğunuz hı hı. ve bunu ne kadar ciddiye aldığınızla ilgili. Ama yani politikanın dili onun üzerinden kurulduğu noktada ister istemez sınıfsal hı hı. bir sınırı oluyor bunun. evet. Ee, Peki sen gebeti hareketini Şimdi öyle diyelim e, tamam, e, <gülüyor> değişiminle kendi araştırma yapmaya başladığın zamandan Bu zamana nasıl görüyorsun Bu sene tabi gezi diye bir e, dönüm noktası yaşandı Hı -hı, Bu hareket için de, yani Türkiye için bir dönüm noktası oldu ama Hareket için de önemli bir dönüm noktası oldu Çok daha görünür olundu Mesela ayılar çok daha görünür evet. oldular evet. sürecin, Gezi sürecinde Ve belki çok daha ortada oldular Daha farklı bir siyasetin içerisinde buldular Kendilerini Sen nasıl görüyorsun bu Geçtiğimiz dönüşümü Ya bence müthiş güzel bir dönüşüm oldu Sana aslında arada da söylediğim gibi Ben maalesef vize sorunları yüzünden bu yaz gelemedim İşte orada bilgisayar başına Uygusuz haftalar evet. geçirerek takip <gülüyor> Ama çok bunu. iyi ettim Ama zaten Ama hakikaten ettim yani elimden geldiğince Ve bununla ilgili bir aslında küçük bir sunum da yaptım Büyük ihtimalle tezde de biraz yazarım Bence gezi sırasında yaşananlar Aslında Benim toplum kamusal alanın Quirileşmesi diye tarif ettiğim bir şey Yani LGBT bireylerin Fiziksel olarak Bedensel olarak kamusal alana çıkmasından çok Hakikaten oradaki bütün bedenleri Yani bu neredesin aşkım Buradayım aşkım filan gibi Böyle sloganların kitleselleşmesi Ve insanların benim bu kadar benimsemesi Atıyorum işte bu şeye de onun haftası yürüyüşüne de... ...inanılmaz bir kitlenin gitmiş olması. Evet, yani hani bin kişi falan... ...yani yürünemiyordu zaten, yürünemeyen bir şeydi. Evet, ama e, ben bu... Olmuştu, ...yani Gezi'nin... E, ...şey yaptığı, böyle fırsat sağladığı... ...bu temas, hakikaten... ...temas meselesi yani... Hı hı. ...daha önce büyük ihtimalle böyle bir fırsat... ...hiç olmadı. Yani evet. gerçekten... ...kendini LGBT... İşte deyip duruyoruz kısalt, kısalt, <gülüyor> diye tanımlayan işte gibi gaybiseksüel trans olarak tanımlayan bireylerle işte kendini ülkücü diye tanımlayan bireylerle kendini işte çarşılı diye tanımlayan bireyler yani dindar insanlarla falan hepsinin bir arada olması ve fiziksel bir arada olması bence çok önemli. Çünkü ötekileştirmenin hani en kolay vaka bulduğu şey fırsat böyle bir... Birbiriyle teması olmayan insanlar arasında oluyor. Yani zaten ben hiç tanımam, etmem. Benim tanıdıklarım arasında yoktur. Gey, işte ya da ülkücü yoktur ya da dindar yoktur ya da bilmem ne yoktur diye Ama böyle. Ama aslında ne kadar varmış dedikti pek çok insana da Evet, aslında. evet kesinlikle. Yani LGBT blok tam gizlinin ortasındaydı ve ve hiç boşalmayan bir şeydi alandı orası. Ben yani de öyle dinledim bir... arkadaşlarımdan ve yani bu konuda hani herkes... Teması vardı gerçekten. Çok, çok ümitli çok heyecanlı. Yani tabii bakalım açılımlar nereye gidecek. Bir taraftan LGBT hareketi de kendi içinde de zaten büyüyor ve genişliyor ve başka örgütler kuruluyor. Örgütlerin farklı ıı, ilgi alanları oluyor, aktivite alanları oluyor. Hani bence bu da büyük ihtimalle bir noktada çünkü hani tabii ki anlaşmazlıklar da oluyor. Yani ne bileyim ben parlamentoyla olan ilişkileri önemsemeyen bunu sisteme entegre olmak olarak gören LGBT aktivistler de var. Bunu çok önemli görenler de var. Evet anayasanın ve yasaların değişmesi gerektiğini. <gülüyor> dediğin gibi yeni şeylerin çıkması gerektiğini. Aynen biraz daha belki sokak... evliliğin tanınması gerektiğini. Evet ama ya da bir sokak politikası yapmak isteyenler işte parlamento koridorlarından bize bir şey çıkmaz diyenler falan da var. İşte bence bu çok seslilik ve çok renklilik çok önemli ve çok gerekli yani bir tek tip bir hareket olmasın da nasıl olursa olsun diyorum evet. ben yani hareketin aslında. kendisi de daha o gök kuşağını e, belki temsil eder hale geldi diyeyim yani kendi içindeki çeşitlilik de arttı evet herhalde. bence öyle oldu ve giderek de öyle oluyor zaten o da çok yani Evrilen eminim farklı tercihler farklı öncelikler olacaktır yani bu her sene her şey değişiyor bu da işte hem bu konuyu çok heyecanlı hem de hakkında yazması çok zor sürekli değiştiği için bir evet. konu haline getiriyor belki aslında. de yani çok pek çok alanda politik olarak hızlı bir dönüşümün içerisinden geçiyoruz o da doğru. Selin ki bugünlerde ama bu konu sanırım yani en hızlı dönüşen meselelerden bir tanesi, bir tanesi... oldu belki de bu kurulan temaslar sayesinde evet katılıyorum ben de Peki sanırım vaktimiz doldu. Aa, çok çok güzel bir sohbet oldu. güzel oldu gerçekten. Daha konuşacağımız çok şey, şey vardı Evren. Sen bir dahaki gelişinde umuyorum yine çok isterim, de Çok isterim mutlaka. Ee, çok Evren teşekkürler. Sen San Francisco Devlet Üniversitesi'nde e, ders veriyor. Neyse ki, sık sık da Türkiye'ye geliyor. Bir dahaki gelişinde onu yine yakalayabileceğimizi umuyoruz. Ee, queer ter tercüme, Queer Translation kitabını okumayı da dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, Son olarak kolektif İstanbul'dan Gül Ali parçasıyla çıkacağız. Yine Didem'in seçtiği bir parça bu. Bu sene kaybettiğimiz arkadaşımız Ali Arıkan'ı. vesileyle Vesili'yle analım. Evet. Trans, Trans Hareketi'nin çok önemli aktivistlerinden bir tanesiydi. Biri. Ali Gül olarak pek çoğumuz onu tanıyoruz. Sonra Gül'ü bıraktı. Ali Bey oldu. Ali Arıkan olarak çok erken yaşta kaybettik ne yazık ki. Ali'ye sevgilerimizle güleliği dinleyeceğiz. Canım Güzelli Oyna bana güleli Çal bana Güzelli Hikayenin kadın hali Çoğu zaman kadınlar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 343 41 41